Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Azgınlık ve taşkınlık yuvalarını zelzelelerle kökünden sarsan Hazreti Salih Aleyhisselam. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın 19. kuşaktan torunudur. Salih Aleyhisselam Semud kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Bir rivayette Nuh, Hud, Salih ve Şuayb Aleyhisselam'ın kabirleri zemzemle makam İbrahim arasındadır, yani Mekke'dedir. Semud kavmi Semud kavmi, helak edilişleri dillere destan bir kavimdir. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli surelerde iman etmedikleri ve sayısız azgınlıklarıyla haddi açtıkları için helaki bildirilen ibretli kavimlerden biridir. Bu kabile Sam bin Nuh'un neslinden gelen Semud'un kabilesidir. Semud ve beraberindekiler Şamla Hicaz arasında Hicr mevkiine yerleşmişlerdi. Daha sonra buradan ayrılıp Aad kavminin bölgesine yerleştiler. Semud'un nesli çoğalıp bir kabile haline geldi. Kendisine Adsani denir. Semud kavmi de Aad kavminin nimetlerine gark oldular. Ancak onlar da Aad kavmi gibi gaflet ve dalalete düştüler. Ağat kavminin helakini azgınlıkları dolayısıyla gelen azab ilahiden başka bir sebebe bağlayarak, gaflet mahmurluğu içinde, Ağat kavmi sağlam binalar yapmadığı için helak oldular. Zira onlar evleri kumlar üzerine yapmışlardı. Bizse sağlam kayalar üzerine yaptık. Gelen fırtınalardan herhangi bir zarar görmeyiz dediler. Kavmin reisi Cenda idi. Aat kavminin düçar olduğu akıbetten ibret almayan Semud kavmi, Aralarında istişare edip Cenda'dan kendileri için hiçbir kavimde olmayan şekilde bir put yapmasını rica ettiler. Cenda memnun oldu. Dağa çıkıp büyük bir kayayı yonttular. Göz, sığır göğsü, at ayağı gibi ayaklar yapıp altın ve gümüşle kapladılar. Çeşitli mücevherlerle donatıp karşısına geçerek secde ettiler. Bu putun ardından Semutlular kendilerine bir putane yaptılar. Wet, jet, Hett. Şems, Menaf, Menat, Lat adında putlar edindiler ve bunlara tapmaya başladılar. Bu sırada Salih aleyhisselam kavmin içindeydi. Ticaretle meşgul olur, el emeğiyle geçinirdi. Kavmi kendisini dürüstlüğü, iyiliği ve kabiliyeti sebebiyle çok severdi. Gelecekte kendisinden çok şey bekliyorlardı. Hatta onu başlarına geçirmek istemekteydiler. Fakat Allah, Salih'e peygamberlik verdi. Tebliğe Başlayış 40 yaşında Cebrail aleyhisselam kendisine peygamberliği getirdi. Salih aleyhisselam önce çekindi. Ancak Hazreti Cebrail, ey Salih, haydi kavmini tevhide davet et buyurdu. Ardından, ey Salih, sen Nuh ve Hud zamanında olmayan halleri müşahede edeceksin dedi ve semaya yükseldi. Bunun üzerine Salih aleyhisselam önce kavmin reisi olan Cenda'ya giderek, ona tevhidi tebliğ etti. Cenda bu davete gayet insaflı ve makul bir şekilde mukabele ederek bunu kavmime bildireyim. Kabul etmezlerse yanımda gel beraber söyleyelim dedi. Bundan sonra Cenda kavmini topladı. Onlara Salih aleyhisselam'ın peygamberliğini ve tevhidi bildirdi. Kavmi ey Cenda gelip kendisi söylesin dediler. Bunun üzerine Salih aleyhisselam gelip tebliğde bulundu. Allah Teala buyurur: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 ancak Semut kavmi de Peygamberleri yalancılıkla suçladı. Eş şu ara 141. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Eş şu ara 142. Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Eş şu ara 143. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Eş şu ara 144. Buna karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Eşşuara 145 Fakat tevhid akidesine pek az kimse iman etti. Diğerleri dediler ki, Ey Salih! Sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu biz...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 Hud 63 Salih dedi ki ey kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Enneml 46 Bu hakikat ve hikmet dolu ifadelere rağmen kavmi, Salih aleyhisselamı büyülenmiş bir yalancı olarak itham etti. Dediler ki sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Eşhuara 153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 Yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir. El-Kamel 26 Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. el Mukminun 40 Salih Peygamber her şeye rağmen kavmini tebliğe devam ediyordu. Ey kavmim! Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekimlerin salkımların, sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız sanırsınız? Eş-Şuara 146-148 Böyle sanıp dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz, oyup yapıyorsunuz. Eş şu ara 149. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. E şu ara 150. ''Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik ve düzenlik vermeyen aşırı gidenlerin emrine uymayın. Eş şu ara 151-152. Kavmi yine iman etmedi. Bir de Salih Aleyhisselam'a bunun için iki sebep ileri sürdüler. Bir. ''Sen bizim mallarımıza sahip olmak, onları gasp edip elimizden almak, iki, bize reis olmak istiyorsun.'' dediler. Ardından iftidai bir mantık yürüttüler. ''Bizim putlarımız var, şimdi biz görünenleri bırakıp görünmeyen Allah'ı mı tapalım?'' dediler. Sonra şöyle devam ettiler. ''Görmediğin Allah seni ne şekilde vazifeli yapar? Eğer doğru söylüyorsan bize hiç kimsenin yapamadığı bir iş yap. Sen de bizim gibi bir insansın.''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 Kavmi de istihzalı bir şekilde ''Sütü yazın serin, kışın sıcak olsun. Bu sütten içen her hasta şifa bulsun. Fakir bir kimse ise fakirlikten kurtulsun.'' dediler. O zaman da bu kavim için en kıymetli şey kızıl renkli deveydi. Bu sebeple Salih aleyhisselamdan kızıl tüylü bir deve istemişlerdi. Bütün Semud kavmi toplandı. Salih aleyhisselam namaza durdu. Cenab-ı Hakk'a iltica etti. Kaya büyümeye başladı. Sancılı sesler çıkardı ve içinden kızıl renkli bir deve ''La ilahe illallah, salihun nebiyullah'' diyerek çıktı. Cenda Salih Aleyhisselam'ı alnından öptü. Yüz kişiyle birlikte tevhid akidesine girdi. Kavmine de şöyle dedi. ''Ey kavmim, bu körlük kafi. Ben kendisinden başka hiçbir mabud olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan Allah'a ve onun peygamberi Hazreti Salih'e iman ettim. tanenin reisi ise, sihir olan bir şeye ne çabuk meylediyorsunuz, ben size daha büyüğünü göstereceğim dedi. Böylece yeni iman edecek olanları, Cenda'nın kardeşi dahil kalplerini değiştirdi. Cenda'nın tacını kardeşinin başına koyarak, ''Bundan sonra reisimiz sensin.'' dedi. Cenda ise evine gitti ve oradaki bütün putları kırdı. Kendisine ait malları da tevhid akidesini kabul eden müminlere taksim etti. Sert ve keçeleşmiş bir libas giydi. O da tevhidi tebliğe başladı. Salih aleyhisselamın baş yardımcılarından oldu. ''İmansız putperestler Cenda'ya ''Yazık sana, sen de Salih'in sihirine kandın.'' diyorlardı. Cenda ise onların dediklerini aldırmıyor ve Salih Aleyhisselam'ın yanından ayrılmıyordu. Allah Teala Hazreti Saliha buyurdu. Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret. El-Kamer 27 Salih Aleyhisselam devesi için ilahi vahiy ile bir ölçü koydu. Ey kavmim! ''İşte size mucize olarak Allah'ın devesi, onu bırakın, Allah'ın arzında yesin içsin, ona kötülük dokundurmayın, sonra sizi yakın bir azap yakalar.'' Hud 64 Salih, işte mucize bu dişi devedir, onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir, ona bir kötülükle ilişmeyin.'' Yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir dedi. Eş-Şuara 155-156. Eş-Şems 13. Deve yavrusuyla beraber otlar ve Allah'ı tesbih ederdi. Diğer hayvanlar da onun heybetinden korkup kaçardı. Deve kim süt isterse gelsin alsın derdi. Semutlular da gelir, kaplarını doldurup giderlerdi. Deve su içtikçe tesbihe devam ederdi. Sütünü içen müminler şifa bulurlardı. Nankörlük Bu büyük mucize karşısında acılarından kahrolan kafirler, deveyi katletmeye niyet ediyorlar fakat bu katlin ardından azabın gelmesinden korkuyorlardı. Bu korkuya rağmen Semud kavminde sürüleri zarar gördüğü gerekçesiyle iki kadın, devamlı bir surette bu devenin öldürülmesi için iman etmeyenleri teşvik ediyorlardı. Bu iki kadından biri Üneize binti ganemdi. Yaşlı bir kadındı fakat güzel kızları vardı. İkincisi Müheyya isimli hem zengin hem de cemal sahibi bir kadındı. Bu iki kadın da kafirlerden bu deveyi öldürmelerini istiyordu. Çünkü kendilerinin de hayvan sürüleri vardı ve Salih aleyhisselamın devesi su içtiği zaman kendi sürüleri su içemiyordu. Çünkü hayvanların su içmesi sırayla olmaktaydı. Bir gün deve ve yavrusu, bir gün diğer hayvanlar. Müheya amcasının oğlu Mısta'yı çağırdı. Bu deveyi öldürürsen seninle evlenirim. Her şeyim senin olur dedi. Mısta bu teklifi kabul etti. Kendisine yardımcı olması için birisi lazımdı. Kıtar isimli bir putperesti buldu. Ona da Üneizen'in kızları teklif edildi. O da içlerinden birini seçerek bu çirkin işi kabullendi. Bu iki kişi yanlarına birkaç bedbaht daha bularak dokuz kişi oldular. Devenin öldürülmesi için imansız putperestler arasında propaganda yapıp onları ikna ettiler. Allah Teala buyurur, O şehirde dokuz kişi elebaşı vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Enneml 48 Dokuz kişi pusuya yattı. Musta ok atıp deveyi yaraladı. Kıtar ve yanındakiler de devenin üzerine atıldılar. Derken o kişiler deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. El-Araf 77 Devenin yavrusu korkup dağa kaçtı. Bir rivayete göre onu da kesip etlerini yediler. Salih Aleyhisselam bunu haber alınca çok üzüldü. Devenin yanına gitti, Ağladı. Kavminin hidayeti için dua etti ve, Salih dedi ki, ey kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir. Ennem 46 Onlarsa, ey Salih, eğer sen gerçekten Peygamberlerden sen bizi tehdit ettiğin azabı getir, dediler. El-Araf 77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 Allah katında yazılıdır. Hayır siz imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi. Ennem 47 Korkunç ses, zelzele. Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. Bu söz yalanlanamayan bir tehdit idi. Hud 65 Bu üç gün, çarşamba, perşembe,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 Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam da Allah'ın emriyle onları taşlayarak öldürdü. Cenab-ı Hak buyurur: Onlar böyle bir tuzak kurdular, biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik. Enmül elli. Salih aleyhisselam ve kendisine iman edenler tahminen 4000 bin kişi beldeyi terk ettiler. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri Bizden bir rahmet olarak azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, her şeye galip gelendir. Hud 66 İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları azab ilahiden kurtardık. Enneml 53 Müminler beldeyi terk ettikten sonra ikinci gün, münkirlerin yüzleri kıpkırmızı oldu. Üçüncü günse simsiyah kesildi. Azap ne taraftan gelecek diye etrafa bakıyorlardı. Hak Teâlâ Cebrail'e emretti. Muhkem binaların altı üstüne geldi. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. Enneml-52 Semud kavmi öyle bir sayıha ile helak oldular ki, Fahrettin Râzi'ye göre, sayhanın şiddetinden hepsinin ötleri patladı. Nitekim vuku'u kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayıverdi onları. Kendilerini hemen sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme. El-Mü'minun 41 Zulmedenleri o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Hud 67 Onları sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. El Hicr 83. Ve kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı savmadı. El Hicr 84. Benim azabım ve uyarmam nasılmış? El Kamer 30. Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağzına giren kuru ot gibi oldu verdiler el-kamer 31 Bunun üzerine onları o gürültülü sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü dona kaldılar. el-a'raf 78 Bunun üzerine azap onları yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. eş-şuara 158 Şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir el-Şuara 159 Tefsiri Hazim'de İbn Abbas radıyallahu anhuma hazretlerinden rivayete göre sayha ile iki kavim helak olmuştur. Birincisi Salih aleyhisselamın kavmi Semuttur. Alttan gelen bir sayha ile kahri ilahiye düçar olmuşlardır. İkincisi Şuayp aleyhisselamın kavmidir. Bunlar da üstten gelen bir sayha ile mahvedilmişlerdir. Azab-ı İlahî'den kurtuluşa erdirilerek memleketlerini terk eden Salih aleyhisselam ve kavmi ise Mekke ve Şam taraflarına doğru göç etmişlerdir. Semud kavminin helak oluş sebepleri 1- Küfür üzereydiler, peygamberleriyle alay ettiler. 2- Kibirlendiler ve azgın nefislerine tabi oldular. 3- Kendi görüşlerini dinin görüşlerinden üstün görüyorlardı. Böylece peygamberlerinin davetine kulak asmıyorlardı. 4. Nasihatçileri dinlemiyorlardı. 5. İfsad eden dokuz kişiyle beraber olmuşlardı. 6. Fesatçı kadınların sözlerine uydular. Kıtar ve Mısta ile birlikte Üneyze ve Müheyyanın emri altına girdiler, kadınlara olan bu düşkünlükleri onları dalalete düşürdü. 7. Hayır ehline buğz ediyorlardı. Salih Aleyhisselam'a sen peygamber olmadan evvel başımıza böyle felaketler gelmezdi diyorlardı. 8- Dünya malına aldandılar. 9- Ahitlerini bozdular. Çünkü deveyi istemişler ve ahdetmişlerdi. İman edeceğiz demişlerdi. 10- Emanete hıyanet ettiler. Allah'ın yüce bir emaneti olan deveyi ahitlerine rağmen öldürdüler. 11- Masiyet ehlinin yaptığı günaha rıza gösterdiler. Deveyi dokuz kişi öldürmüş, diğerleri de buna mani olmamışlardı. 12. Deve kimsenin mülkiyetinde değildi. Bir vakıf malıydı, sütü bir sebil gibiydi. Sahibi de cenabı Hak'tı. Fakat onlar deveyi öldürerek vakıf malına ihanet etmiş oldular. 13. Dokuz kişinin fesadı çok aşırılaşmıştı. Başkalarının mallarını zorla ellerinden alıyorlar, kul hakkına tecavüzde bulunuyorlardı, şer odakları haline gelmişlerdi.